Kur'an-ı Kerim Hidayet Kitabı. Hüden lil müttakîn. Müttakîliler takvâ sahiplerine hidayet kitabı. Kur'an-ı Kerim'in üçte bir haşrı ait tahminen. Üçte birinden fazlası kıssalar okunan ayet-i kerimelerde en çok Yasin Şerif'in ikinci sayfasında ki olmuş oluyor. Ve bu kıssalardan ibret alabilme. Ve bu kıssalar istikametinde halimizi, davranışlarımızı tanzim edebilme. Bu kısa da Cenab-ı Eshab-ı Kariye'de cenab Hak, bir kavme tahmin edilen Antakya tarafına Rabbimiz iki sonradan bir de ilave olmak üzere üç tane, bir rivayete göre peygamber, bir rivayete göre de İsa Aleyhisselam'ın havarilerini gönderiyor. Onlar ise halk cahil putperest Romalılar diyorlar, sizler bizim gibi insansınız diyorlar. Rahman diyor bize herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz diyorlar. Çünkü onlar putperest oldukları için bir peygamber, vahiy vesaire bunlardan haberleri yoktu. Cenab-ı Hak insanı, insandan peygamber gönderiyor ki insanın bütün davranışları o peygamber, üsviyasene olacak, örnek şahsiyet olacak ona göre bütün davranışlarını tanzim edecek ve bütün davranışlarını onunla bir kıyas edecek. Tabi bir de ikinci olan bir keyfiyette bu nefse uygun bir hayat, rahat bir hayat. Ahiret inancı yok. Aynı sallallahu ve sellem Efendimiz'e buyurduğu zaman aynı hadise ve bütün peygamberlerde aynı hadise. Çünkü din bir takım emirler getirecek, nehirler getirecek. Bir ahiret haberi verecek. Evet, bu ahiret haberi onları rahatsız edecek. İstedikleri gibi bir yaşantının dışına çıkacaklar. ne efsane hayatlarını terbiye etme zorunda kalacaklar. Bu da tabii onlar için uygun değil. Onun için gelen peygamberleri, Allah'ın o salih kullarını daima tekzip ederek, o şekilde bertaraf etmeye çalışmışlardır. Elçiler diyorlar ki, bizler diyorlar, Rabbimiz biliyor, bizler gerçekten gönderilmiş elçileriz size. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını setebliğ etmektir vazifemiz bizim. Başka bir şey değildir. Onlar da diyorlar ki, siz de uğursuz kimselersiniz diyorlar. Efendimiz zamanında da öyleydi aynı şekilde. Bir cevap bulamazlardı. Bizler atalarımızın dinindeyiz. Bize siz atalarımızın dininden caydırıyorsunuz. Bu şekilde karşı çıkarlardı. Yani menfaatlerin ters düştüğü için. O sırada şehrin bir, bir ucundan bir şahıs koşarak geliyor. Kamim diyor, beni dinleyin diyor. İki tane soru soruyor. Bu Peygamber veya da salih kişileri kavmi diyor ki siz uğursuzsunuz da gidin buradan. Yoksa sizi taşlarız diyorlar. Gitmesini taşlarız diyorlar. Ölüm cezası verirse diyorlar. O sırada şehrin dışından bir kişi koşarak geliyor. Kavmim diyor bir iman heyecanı bize bildiriyor. İki şey soruyor. Bu gelen kişiler sizden bir ücret istiyor mu diyor? Bir menfaatleri var mı bu gelen kimselerin diyor? İkinci olarak da bunlar hidayet üzere insanı. Bunlar bir yanlışlık görüyor musunuz? Hallerini bir terslik görüyor musunuz? Demek ki burada bu sıfatlar peygamberlerin sıfatı oluyor ve Allah'ın veli kullarının sıfatı oluyor. Yani bütün amelleri Allah rızasını yapabilmek. Yani düşüncenin merkezine, kalbin merkezine Allah rızasını oturtabilmek. Allah rızasının aranması her halde, her anda. Hep peygamberlere baktığımız zaman ayetlerde kavmi soruyor, ne istiyorsunuz diyor. Niye diyor bizi atalarımızın dininden cayırmaya çalışıyorsunuz. Onlar da diyorlar ki bizim ecrimiz Allah'a aittir diyor. Sizden bir şey istemiyor, bir talebimiz yok. Bizim ücretimiz mükafatımız, bedelimiz Allah'a ait diyorlar. Demek ki burada bir müminin, salih bir müminin gayreti Allah rızası olması, düşüncenin merkezine kulluğu yerleştirmesi ve Allah rızasını araması ve, ve ecrinde, ecrinde Cenab-ı Hak, Cenab Hakk'a ait olması. İkinci keyfiyeti demek ki bir müminde yanlışlıklar olmaması, bir hidayet üzere olması, bir ameli salih sahibi olması. Cenab-ı Hak burada bize bir ölçü bildiriyor. Nasıl Cenab-ı Hak'a yakın bir kulluk mümkün? Onlar da cevaben diyorlar ki: "Habibine cana bu şehrin dışından iki şart ben diyor madem diyor ben bunlara tabiim o zaman." diyor. Yani başka üçüncü bir sebep yok. Burada iki tane farik vasıf görüyorum. Bunlar bir ücret istemiyor, bir menfaatleri yok ve bir de bunların hayatında bir yanlışlık yok. Buna düzgün insanlar, doğru insanlar, amir sahibi sahibi insanlar ben bunlara tabiyim diyor. Böyle bir gerekçe bildiriyor ve onların önlerini kapıyor. Onlar da bir cevap bulamıyorlar. Tabii menfaatlerine aykırı. O zaman diyorlar biz seni taşlarız diyorlar. Cevap ben diyor ki şeyde Habibine car da ben diyor başka tanrılara mı gideyim diyor. O çok esirgeyici Allah eğer bana zarar dilerse onların putların şefaati bana hiçbir fayda vermez. Beni kurtarmazlar. Yani o sizin taptığınız o taşlar maçlar o taş parçaları boş şeyler demek istiyor. Eğer diyor ben sethabi tabi ol olursam diyor apacık bir sapıklığa girerim diyor şüphesiz diyor, ben Rabbime iman ettim diyor, beni siz dinleyin diyor. Bunlar da o zaman Habibineccar'ı taşlamaya başlıyorlar. Habibineccar da son nefesini verirken, olan bir hadiseyi ait sayfanın sonunda Cenab-ı Hak Habibineccar'a gir cennete denildi. Keşke Rabbim diyor Habibineccar beni bağışladığını ve beni ikrama masar kıldığını keşke kavmin bilseydi diyor. Yine burada Cenab-ı Hak salih kimselerin veya peygamberlerin daha üstte bir vasfını bildiriyor. Kendisini zulmeden kimselere karşı, taşlayan kimselere karşı bir merhamet tezahürü. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Taif'te taşlandı. Melekler geldi, şu iki davibine çarpalım, buranın halkı helak olsun dediler sallallahu veleyhi ve e döndü. O halkın, kendini taşlayan halkın hidayetine dua etti. Demek ki burada bir engin bir merhamet terk ediliyor. Yani taşlanırken, son nefesini verirken dahi ah diyor, kavmim diyor, benim diyor bu halimi bilseydi diyor. Yani olduğu sapıklığın, yanlışın farkına varabilseydi diyor. Yani bir, bir merhamet e, sergileniyor. Yani düşmanlarına bile merhamet. Yani Allah'ın nazarıyla bir Rahman sıfatıyla bütün kullara bakabilmek, bir merhamet sıfatıyla bakabilmek. Yani bunun misalleri de var muhtelif şeylerde, filan merakıplarda. Beyazlı Bistami zamanında Hafs bin Hattat var. Bu demirci Allah dostlarından. Bu Beyazlı Bistami Hazretleri onu büyük bir mevkide görüyor. Kutbül Aktab olarak görüyor. Gidim diyor, bakayım diyor, ne hali varsa diyor. Ben diyor onun o haliyle hallenmeye çalışayım diyor. Gidiyor demirci kendisi. Demir tavlıyor. Demiri ateşin içine sokuyor. Ondan demiri büküyor. Tokmakla tavlıyor. Bir taraftan da gözlerden yaşlar boşalıyor. Böylece bir soruyor. Niye ağlıyorsun diyor. Nedir halin diyor. Nedir derdin diyor. Has bin Hattat da diyor ki benim Derdim diyor, büyük dert diyor. En büyük dert bana ait diyor. Benim derdim diyor. E, derdin nedir diyor. Günahkarların diyor, kıyamet günü hali ne olacak diyor. Biyat-ı diyor ki, onların diyor halinden diyor, sen ne alaka diyor, sen kendine baksana diyor. Yok diyor, benim diyor, fıtratım diyor, yaratılışım diyor. Mâ-i merhamet suyuyla yoğrulmuştur diyor. Bir günahkar diyor, cefa görürken diyor, ben diyor rahat edemem diyor. da Bistami Hazretleri diyor ki, ben diyor anladım ki bu yolu diyor, bu yolu diyor nefsi nefsi diyenlerin yolu değil, ümmeti ümmeti diyenlerin, Allah'ın kullarını kucaklayan, kucaklayanların yoluymuş diyor. Burada da Habibi Neccar, işte son nefesini verirken, ee, ah diyor kavmin bunu bilseydi diyor. Kavmine bir acıyor. Kavmine bir, bir merhamet ediyor. Muhterem kardeşlerimiz Cenab-ı Hak kümamızı mübarek eylesin.